Merhaba, Akkoyu'da yapılması planlanan nükleer santral projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen kapsam ve özel format belirleme toplantısı dün Ankara'da gerçekleştirdi. Toplantı nükleer karşıtları tarafından protesto edildi. Toplantının yapıldığı İller Bankası sosyal tesisleri önünde basın açıklaması yapan grup toplantının meşruiyetinin olmadığını söyledi. Protestocular arasında Greenpeace, Nükleer Karşıtı Platform, Elektrik Mühendisleri Odası, BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürtçü ve CHP Mersin Milletvekili Aytu Atıcı ve Denizli Milletvekili İlhan Caner bunu bulunuyordu. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Cenk Levy bu toplantının şu an yapılıyor olmasının yasalara aykırı olduğunu söyledi. Çünkü bu toplantının yapılabilmesi için önce halkın katılımı toplantısının yapılması gerekir. Oysa 29 Mart'ta düzenlenen halkın katılımı toplantısı protestolar nedeniyle başlamadan bitti. Kayıtlara yapıldı olarak geçti. Bu da halkın tepkilerinin ve görüşlerinin hiçbir şekilde dikkate alınmadığını gösteriyor. Rosatom firmasının hazırladığı chat bilgilendirme raporu da bilimsellikten uzak ve kurallara uygun değil. Sürecin bu şekilde geçiştirilerek ilerlemesi hem çevresel etki değerlendirmesi hem de kurulması planlanan nükleer santral üzerindeki şaibeleri arttırıyor, diyor Cenk Levi Greenpeace'den. Geçtiğimiz haftada Rosatom firması tarafından hazırlanan chat başvuru dosyasına yasal itirazda... Bulunulduğuna ilişkin haberimizden de hatırlayacağınız üzerine başvurunun nedeni belgenin gerekli şartları sağlamaması ve içeriğinin de yetersiz olmasıydı. Greenpeace, Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya yüksek miktarda radyoaktif uranyum taşımak amacıyla yola çıkmaya hazırlanan geminin çok eski olduğu konusunda uyardı. Greenpeace, Fransa'nın nükleer sorumlusu Yannick Roselet, birden çok nükleer bomba yapmaya yetecek miktarda %93 zenginleştirilmiş 180 kilogram uranyum, Atlantik okyanusunu geçmek üzere yola çıkmaya hazırlanıyor. Uranyumun maden halinde olması dolayısıyla bomba yapmak için %75 zenginleştirilmiş olması bile yeterliydi. Russelet ayrıca Oceanic Pintel'in 25 yaşında olduğunu ve hurdaya ayrılması gerektiğini de belirtti. Böyle tehlikeli işlere girişiliyor. Galicia yönetimi ise Cumartesi'den beri Ömo Fragas Milli Parkı'nı tehdit eden orman yangınını kontrol altına almayı başardığını söylüyor. Çevre ve Altyapı Bakanı Agustin Hernandez, park görevlileriyle yaptığı toplantının ardından ekolojik enemi çok yüksek olan 9126 hektarlık milli park arazisinin 370 hektarının bu yangından etkilendiğini açıkladı. Çin, ekonomik gelişmenin yanında topraklarında gittikçe büyüyen kirlikle de karşı karşıya. Bu zararın önemli bir kısmı ise kurşundan kaynaklanıyor. Doğaya salınınca toprağı, suyu ve insanları zehirliyor kurşun. Daha hassas olan çocuklarda ise sinir sistemi gelişimini engelliyor. Son yıllarda bu konuyla ilgili haberler sıklıkla görülmeye başlandı. Geçtiğimiz Şubat ayı sonunda haftalık bir bağımsız dergi Çin'in güneyinde 500 çocuğun zehirlendiğini duyurdu. Yeni Çin haber ajansı ise Mart başında Guangdong'da kanında anormal miktarda kurşun rastlanan 160 çocuk vakasını rapor etti. Öyküler birbirine çok çok benziyor. Bu durum karşısında Çin hükümeti ise 2011 yılında yapılacak 12. 5 yıllık plan kapsamında ağır metaller nedeniyle oluşan kirlenmeye karşı bir mücadele başlattığını açıkladı. Ancak skandallar gitgide çoğalıyor. Uzmanlarsa bunun buzdağının sadece tepesi olduğu görüşünde. Greenpeace, İskoçya'nın 240 kilometre açığında Kuzey Denizi'nde Total şirketine ait Petrol platformunda gaz sızıntısının çevre için tehlike teşkil ettiğini söyledi. Şirket yetkilileri platformdaki sızıntının herhangi bir soruna yol açmadığını savunuyorlar. Ancak bölgeden numuneler alan Greenpeace yetkilileri sızıntının hem çevre hem de iklim açısından tehdit yarattığı konusunda uyarıda bulundu. Ve metan gazının çevreye verdiği büyük zarara dikkat çekti. Greenpeace yetkilileri burada asıl problem metan gazı. Metan gazı karbondioksit gazından 20 kat daha tehlikeli ve çevreye zarar veren bir madde. Bizi de burada ilgilendiren asıl konu bu diyerek soruna dikkat çekçiler. Sızıntıyı durmaya, durdurmaya çalışan şirket çalışmaları 6 ay sürebilecek 2 yeni müdahale kuyusu açabileceğini bildirirken denize tonlarca gaz sızdığı tespit edildi. Platformdaki gaz sızıntısının nedenini araştırılırken şirket sızıntıya vanalardaki bir sorunun neden olduğunu açıklamıştı. Toplam 238 işçinin tahliye edildiği bölgeye uçak ve gemilerin de artık yaklaşması yasak ancak fırtına nedeniyle de çalışmalar Olumsuz etkileniyorum. Güzel bir haber Süleyman Demirel Üniversitesi Böcek Müzesi. Bilim insanlarının yanı sıra doğa severler ve koleksiyoncular tarafından da büyük ilgi görüyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Profesör Doktor İsmail Karaca insan faaliyetleri ve küresel ısınma gibi doğadaki canlıları da etkiliyor. Her geçen gün belki yeni bir tür yok oluyor. Amacımız yok olmalarını engellemek için bu zenginliği ortaya koymak. Bu böcekler için zararlı ve yararlı böcekler var. Bu sayede hem zararlarının ne olduğunu ortaya koymak hem de bu zararlara karşı yararlı organizmaları tanımlamak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz dedi. Müzede Isparta'nın değişik bölgelerinden böceklerin yer aldığını anlatan Karaca böcekleri uygun biçimde iğneleyip kurutarak müzede sergilediklerini söyledi. Keşke böcekler öldürülmeden de incelenebilse demekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.